ve kulü bid'atin dalal ve kul dalaletin zin nar ve kardeşlerim eselamu aleyküm ve rahmetullah <gülüyor> ve berekatüh Allah'um selamı rahmeti ve bereketi üzerinize olsun kardeşler sahabe içerisinde Dimat isminde bir sahabe var Dimat Dimat evet Dimat bu sahabe daha önce müşrik iken yani Müslüman olmadan önce kendi kavmi içerisinde bir nevi doktor olarak biliniyor. Kendi yaşadığı dönem içerisinde. Ve işte hastaları iyileştiren ve Mekke'ye geldiği zaman insanların birinden deli olarak bahsettiklerini duyuyor. İşte falanca adam vardı delidir, mecnundur, kafa yemiştir gibi sözler duyuyor. Ve geliyor diyor ki kimdir bu adam? Ben kavmimde işte şifa verici veya doktor niteliğinde bir adamım. Olur ki o adama bir faydan dokunur diyor. Şifa veririm diyor. Diyorlar işte bu adam Muhammed'dir. Aleyhisselatü vesselam. Ve götürüyorlar dimadı Allah Resulü aleyhissalatu Vesselamın selamın yanına ve dimat Allah Resulü yanına varıyor. Sen diyor mısın diyor. Ben sana şifa vereceğim diyor. Allah Resulü şöyle bakıyor ve başlıyor. İnnelhamdelillah nehmeluhu ve nesta'aynuhu ve nestağfiruhu ve devam ediyor. Ve ona hutbet-ül haciye okuyor. Bizim her hafta sohbetlerde okuduğumuz duayı. Ve dimat şaşırıyor. Bir daha oku diyor. Allah Resulü tekrar başlıyor. <Sessizlik> dimat hayretler içerisinde. Bir daha, bir daha ve Allah Resulü ona sürekli okuyor. Ve diyor ki dimat vallahi ben diyor o kadar şairlerle oturdum, o kadar sihirbazlarla oturdum, o kadar ediplerle oturdum, böyle güzel sözler işitmedim diyor. Ve oradan Müslüman oluyor. Ve Allah Resulü aleyhissalatü vesselam ondan, kavmine de o dini anlatması için ne yapıyor? Kendisinden. <gülüyor> Demek ki kardeşlerim, hakikaten İslam'ın hiçbir sözü veya Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın iki dudağı arasından çıkan hiçbir söz ne değildir? Boş değildir. Onun konuştuğu ancak vahiydir diyor Allah. O ne yapma? Aleyhissalatü vesselam Heba hevesinden konuşma. Peki Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bizim hem etikapla alakalı yani kalple alakalı işlerimizi düzenlemişken diğer taraftan da Allah Azze ve Celle'ye bizleri yaklaştıracak bütün ameli meseleleri de en, uç, en e, ince ayrıntısına kadar ne yapmıştır beyan etmiştir. Tekim sahabenin dediği gibi biliyorsunuz daha önceki dersimizde işledik. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bize her şeyden haber verdi. Havada uçan kuştan hatta diyor tuvalette dahi affedersiniz. Nasıl temizleneceğinize dahi dağıttı bize haber verdi. Ve biz fıkıh derslerine başladık. Bu derslerimizde öncelikle işte tuvalet adabından daha sonra e, abdest gusül veya su bulamadığımız zaman nasıl teyemmüm alacağımızdan bahsettik. Bugünkü konumuzda dinin direği manasında olan nedir? Namazdır. Ki hakikaten Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Muaz İbni Cebel'i Yemen'e bir kadı ve öğretmen olarak gönderiyor. Ve ne diyor? Onlara ilk öğreteceğin şey ne olsun? Bak. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Allah'tan başka hakkıyla ibadet edilecek hiçbir ilah yoktur. Ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem onun kuludur. Bunları diyor ilk öğreteceğin şey onlara bu olsun diyor. Onlar bunu öğrendiler mi? Onlar bunu tasdik ettiler mi? Onlara ne yap? Namazı öğret, namazı emret diyor. Hakikaten namaz ne yapılmış? Dinin direği kılınmış. Alo? Aleyküm selam Yaşar abi. Biz derse başladık Yaşar abi. Sohbete başladık. Geliyor musun sen? Tamam. Aleyküm selam. Yaşar abi. Demek ki bir insan şehadeti kelimeyi söylediği zaman iki şehadeti La ilahe illallah Muhammedur Resulullah bunu bildikten sonra ne yapması gerekiyor? Bir Müslümanın muhakkak namaz kılması gerekiyor. Demek ki dinin en önemli vecibelerden, farzlarından bir tanesi kelime-i şehadetten sonra hemen ne yapılması? Namaz kılınması emredilir diyor. Ki hakikaten namazın ehemmiyetine dair birçok ayeti kelimeler ve Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'dan gelen birçok sahih rivayetler vardır. Şimdi Namazın tabii ki birçok bölümleri var. Ee, i̇şte namazın nasıl kılınacağı, namazın dindeki ehemmiyeti, niçin namaz kılıyoruz, namazla huşuyla alakalı mesele, namazın tatbiki olarak nasıl kılınacağı ve daha sonra da e, kitap ve e, şeyde gelen, sünnette gelen namaz kılanların hataları nelerdir? Ki bizim doğru bildiğimiz aslında ee, doğru olmayan yanlışlar nelerdir? Birkaç ders içerisinde inşallah namazla alakalı bölümleri incelemeye çalışacağız. Ve bugün Allah izin verirse inşallah namazın nasıl olarak, şekil olarak nasıl kılınacağı üzerinde duracak. Ki Allah Resulü aleyhissalatu vesselam Vail İbni Hucur hadisinde geldiği gibi hutbeye çıkıyor ve insanların görebileceği yükseklikte ne yapıyor aleyhissalatu vesselam? Orada insanlara nasıl namaz kılacağını öğretiyor. Cibril Aleyhisselam geliyor, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a nasıl namaz kılacağını öğretiyor ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam da o aldığı vahiyle bizlere nasıl namaz kılacağımızı öğretiyor. Bugün burada inşallah tatbiki olarak Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın nasıl namaz kıldığını şekil olarak öğrenmeye çalışacağız inşallah. Şimdi kardeşler buna başlamadan önce Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam'dan gelen işte kadın şöyle kılar veya erkek böyle namaz kılar diye bir ayrıma Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam gitmemiştir. Bazılarının anladığı gibi veya yaptığı gibi. Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam tek bir namaz üretmiştir. Bu hem erkekler hem de bayanlar için nedir? Geçerli olan bir namaz şeklidir. Şimdi namaz dedik. Allah ile kulu arasındaki nedir? Bir vasıtadır, bir buluşmadır. Bir kulun Allah Azze ve Celle ile olan buluşmasıdır. Nize i̇şte kim? Öyle hadisler gelmiştir ki kulun, kulun diyor Allah'a en yakın olduğu yer neresidir secdedir ve oralarda ne yapın? Duayı çoğaltın diyor Allah Resulü Aleyhisselam. Yine teşeddütte selamdan önce, son oturmada selamdan önce nedir? Ee, okunan duaların yine Allah katında kabul edilecek yerlerden, mekanlardan biri olduğu, yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bizlere ne yapıyor bildiriyor. Şimdi namaz nasıl kılınır kardeşler? Çok, çok. Gel tamam. Şimdi kardeşler kolları bir indirelim. Namazda kollar bu şekilde olmaz. Arkadaşlar var mı? <gülüyor> <gülüyor> tamam. Şimdi iki rekat namaz hmm. tatbiki olarak Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam nasıl kılmıştır? Şimdi öncelikle yani <gülüyor> abdestli... Bak vakit <gülüyor> girdi gerçekten de. Gerçekten de kılardı inşallah. Şimdi öncelikle ne yapıyoruz? Tabi abdest zaten güzel bir şekilde abdest alındı. Daha sonra vakit girdi, ezan okundu. Kıbleye döndük. Şimdi ilk önce Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor biz namaza başladığını ve bitirdiğini neyle anlardık? Tekbir ile anlardık. Yani Allahu ekber. Allah. Şimdi birincisi ellerin iftitah tekbiri için kaldırılması. Birincisi Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam'dan gelen Allah Resulü selam göğsüne, omuzlarına ve kulak hizasına kadar ne yapardı? Eller. Ellerini kaldırırdı. Ellerini kaldırırdı. Ne yapıyor? Ee, avuç içi bu şekilde kıbleye bakar şekilde ne yapıyor? Allah Resulü aleyhissalatü vesselam tekbir getiriyor. Bu omuz kulak memesi ya da kulağın üst kısmına kadar ne yapılabiliyor? Kaldırılabiliyor. Yani icabında şöyle kaldırabilirsiniz. Şöyle kaldırabilirsiniz. Hafif şöyle kaldırabilirsiniz. Tekrar ne diyor? Allahu Ekber. Şimdi elimizin sensiyle ne yapıyoruz? Dünyayı arkamıza atıyoruz. Dünyayla ne yapıyoruz? Alakayı kesiyoruz. Şimdi hani mescitlerde bir şey vardır ya, işte telef cep telefonunuza kapatın, Arap mescitlerinde demiş ki, insanlarla olan alakanızı kesin ve Allah'a Allah'la temasa geçin. Halk halk o da Bağlantı. Bağlantı. <gülüyor> yani tek <gülüyor> telefonlarınızı kapatın diyor. Evet. Yani evet. halk ile teması geçin. kesin. Ile halk ile beraberken halk ile bağlantını kesmiş. Evet. evet. Yani bu şeyde yani tamamen dünyayla ne yapıyoruz? Bağlantımızı kesiyoruz. Allahu Ekber şeyimizi aldık. tek düğünümüzü aldıktan sonra Allah Resulü aleyhissalatü vesselam sağ, tamam, sağ elini sol eli üstüne ve göğsünün üzerine olacak şekilde ne yapıyor? Bağlıyor. Burada üç türlü bağlama şekli vardır. Birincisi isterse elini ne yapabilir? Elinin üstüne koyabilir. İsterse ikincisi eliyle bileğinin üstüne tutabilir. İsterse biraz daha elini uzatarak şu şekilde birseye yakın şekilde tutabilir. Arkadaşlar, bu da nedir? de? kol mesafesi ile alakalı bir şeydir. Yani insan şöyle rahat eder, belki kolu biraz kısadır veya duruş olarak şöyle rahat eder ki ben böyle rahat ediyorum veya da insan biraz daha uzundur. Ne yapabilir? Ee, bir sey yakın. Ne yapabilir? Kolunu tutabilir ki e, Hanefilerin kullandığı elbette <gülüyor> <alabey> yok, ne <gülüyor> yok şimdi. Yani şeyi eli göbek üstüne ya biraz daha alev üstüyü ne tutulması hadisi vardır. lakin hadis zayıftır kardeşler. Bunun dışında sahip zayıf, zayıf bir hadistir. Zayıf olduğu için zayıfla amel edinler. Zayıfla amel edilmez çünkü onun dışında gelen, gelen hadis var ama hadis zayıf. Hanefilerin kullandığı hadis var ama hadis zayıf. O hadisler zayıf olanlardır. Hadis, değil, hadis yani. zayıftır. Ben bunu benim uzaycığım. Hadis zayıf kimden gelirse gelsin. Eli ne yaptık? Göğüs hizasında, e, göğsün üstüne, sağ eli, sol elinin üstüne tuttuk. Bir gün Abdullah İbn Abbas radıyallahu anh Allah Resulü'nün yanında geceliyor. O da daha küçük bir çocukken biliyor, sol elini sağ elinin üstünde koyuyor ve Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın yanında namaza duruyor. Hemen Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın namazdayken, sağ elini Sol elinin üstüne koyacak şekilde ne yapıyor? Güzel. Güzel. <gülüyor> Bu şekilde göğsün üstüne. Dediğimiz gibi elin üç şekli vardır. Dilerse elinin üstüne, dilerse bileğinin üstüne, dilerse de şeye yakın e, birseye yakın bir şekilde ne yapabilir? Öyle fazla abartıyor mu? Yok öyle fazla abartılı ne, ne yapabilir? Tutabilir. O da insanın e, kol mesafeti. <gülüyor> Burada Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam istiftah duası dediğimiz duayı okuyor. Ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan buna dair birçok dua gelir. Bizim bildiğimiz daha çok meşhur olan nedir? Sübhaneke'dir. Okumak sünnettir. Sübhaneke Allahumu bihamdik ve ve teala ceddük ve la ilahe gayruk. Bu bir. İkincisi yine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan gelen şey otur dinle olur. <أتفق> <أتفق> اللهم باعد بيني وبين خطاياي كبطول المراكب جزاك الله توكل اطول ديني الله اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم اغسلني خطاياي بالماء والثلج والبرد اللهم نقني من الخطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس gibi daha birçok istiftaah duasında okunan nedir? Dualar vardır. Bir Müslümanın bunlara da ne yapması gerekir? Öğrenmesi gerekir ki Allah razı olan bundan da ne yapmıştı? Hocanın yerine olabilecek. Tabii, tabii okuyor, Okumuyorsunuz ve onun yerine okuyorsunuz. Biraz önce okuduğunuz dualı subhanek'i okumadan ne yapıyorsunuz? var. Onun yerine okuyorsunuz. O tür duaları Allah razıasını çok gelir. Ha sadece subhanek okumak yetmeli yeterli. yeterli. Onu okumasınız, diğerlerine okursunuz. Bu da bir çeşitliliktir. Bunda bir zıtlık herhangi bir şey yoktur. Okumak güzeldir, Çünkü Allah Rasulü selam okumuştur. Çünkü bu bir duadır. Sadece subhane değil. Çünkü duada Allah'ım da'id beyni ve beyni hataya erken ve beyni meşrik Allah'ındır. diyor tıpkı doğuyu ve batıyı uzaklaştırdığın gibi beni de günahlarımdan uzaklaştır. Allahumme nqiha taye bi's-selcu vel Allah'ım beni günahlarımı doluyla, yağmurla ve karla diye ne yapıyorsunuz? Dua ediyorsunuz. Lan yani hepsi duadır. Namaz zaten adı tu. Namaz olduğu gibi aynı zamanda nedir? Kelime manası duadır. Namaza baktığımız zaman hakikaten tekbirden selama kadar nedir? İşte hep duadır. Fatiha'ya bakın. Hep duadır. Allah'a hamddır, övmedir. Zaten duanın da içeriği nedir? Allah'a hamdetme vardır. Allah Resulü Aleyhisselam'a salat selam getirme vardır. Ve nedir? İstekte, talepte bulunmak vardır. <gülüyor> evet. Tıbhane 2'yi okuduk. Veya onun yerine geçebilecek şey okuduk. Daha sonra nedir? Fatiha Suresi. Ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Fatihası olmayanın namazı, namazı yoktur. Diyor. İmam ister sırrı okusun, ister cehri okusun. Yani ister akşam namazı, yatsı namazı, sabah namazı ve isterse bir öğle veya ikinci namazı olsun ne yapar? Arkasındaki me nuh, yani e cemaat ne yapmak zorunda? Fatihani. Yani her durumda okumak zorunda. Peki sesli okuduğu zaman hocayla birebir takip ederek okumuş olur muyuz? Şimdi Normal sünnet olan aslında Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam her Fatiha'yı okurken Elhamdülillahi rabbil alemin hafif bir duruyor, bir nefes. Rahim duruyor. Ama tabi ki bizim de Elhamdülillahi rabbil yani füze gibi geçtiği için ne yapamayız? Yere göre, göre takip edilemiyor. Ya hemen imam ayet ayet okuduktan sonra takip eder, okursunuz ya da İmam Fatiha Suresi'ni okuduktan sonra arkasından hızlı bir şekilde kendiniz yapabilirsiniz? Okuyabilirsiniz. Uzun Suresi okurken biz Fatiha'yı okuyabilir miyiz? Tabi okuyabiliriz. Fatiha'nın okunması gerekir. Bazı alimler, senet alimlerinden bazıları eğer İmam Cehri okuyor ise yani sabah, akşam ve yattı namazlarındaki olduğu gibi o zaman Fatiha'nın okunması gerekmez diye fetva vermişlerdir. Ama Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın Fatiha'sı olmayanın namazı yoktur. Hadisine binaen bir cemaat yani imama uyan bir cemaat ne yapmaması gerekir? Fatiha suresini cemaat dahil olsa terk etmemesi gerekir. Fatiha suresini okuduk. Eğer cehli ise akşam ve sabah namazında olduğu gibi ne yapılır? Min diye ne yapılır? Dıştan söylenir. Ki Allah Resulü selam bunu söylemiş. Sahabe bunu söylemiş. Ve Allah Resulü aleyhissalatü vesselam sahabeden gelen rivayetlerde mescit ne yapardı? İnlerdi. Tabii bu çok abartı manasına gelmez. Yani bazı kardeşlerimiz çok böyle abartılı bir şekilde çok böyle sesini yükselterek bağırırcasına sanki böyle tabi vadiden vadiye bağırır gibi. Bu da nedir? Ee, onun edebinden, azabından değildir. Yani normal bir sesle eee diyerek ne yapılır? söylenilir. Yani ne abartılı ne de söylenilir. Anakilerde maalesef bu yoktur. Hatta öyle ki yanındaki amin sesini duyarsa neredeyse namazın bozulur derecesine getirmişlerdir. Ama Allah Resulü Selam'ın sünnetinde bu vardır. Ki Yahudiler diyor bizim bu amin dediğimize hasret ettikleri gibi hiçbir şeye haset etmem Çünkü Medine'de o zaman Yahudiler vardı. Yahudiler yaşıyorlardı. Satiha suresinden sonra kılınan namaz şeyde ne yapıyoruz? Zanlı sure okuyoruz. Zanlı sure nedir? Yani ister kısa surelerden olsun veya yani Kur'an-ı Kerim'den herhangi bir ayet veya herhangi bir nedir? Sure okunması gerekir. Peki bir Müslüman hele alın. Hakikaten cahil, bilmiyor. Allah Resulü Aleyhisselam'a gelir. Ey Allah Resulü ben hiçbir şey bilmiyorum. Ne yaparız? Subhanallah, elhamdülillah, la ilahe yalkan. Ne yapılmış? Bu da öne açılmış. Bir e, Fatiha suresinden sonra zamlı sure okunuyor. Zamlı sureden sonra. Bu kısa da olabilir, uzun da olabilir fark etmek. Kur'an'dan bir ayet olması, bir sure olması nedir? Yeterlidir. Bunu bitirdik. Ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sünneti genelde kıyamda uzun durmaktır kardeşler. Ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam hep uzun namazı severdi. Ki bir keresinde, elini sen indirebilirsin. Bir keresinde ben diyor namazda uzun kıldırmak gayesiyle diyor, namaza dururum diyor, imam olurum diyor. Niyeti nedir? Namazı uzun kıldırmak. Çünkü Allah Resulü aleyhisselamın hakikaten sünnetine baktığınız zaman uzun namaz kıldırmak kendisinin sünneti diyor. Ama diyor daha sonra arkamda diyor çoluğun çocuğun ağlama bebeklerin ağlama sesini duyarım da Namazı kısa tutarım diyor. Sahabeden bir tanesi Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'la birlikte yatsı namazına kılıyor. Ve kambine gidiyor. imam oluyor ve namaza duruyor. Başlıyor. Elhamdülillah Rabbilerine bitiriyor. Başlıyor. Elif-i Lâbîm zellik El Bakara suresi. Devam ediyor. Okuyor, okuyor, okuyor. Arkasından bir tane adam artık dayanamıyor. Namazını bozuyor. Gidiyor. Arka bir yerde <gülüyor> kılıyor, yatsı namazını. Ve ne yapıyor? çekiyor gidiyor. Adamlar diyorlar ki falanca münafık oldu. Hemen adam Allah Resulü'ne diyor. Ey Allah'ın Sana imamın geldi, bize namaz kıldı. Bizler, dede çobanlarımız veya tarlada çalışan kimseler istiyor. Ve çok yoruluyoruz. Sabah da erken ne yapıyoruz? İşimize, gücümüze, tarlamıza gidiyoruz. Ve Allah Resulü Selam o kadar kızıyor ki Efsa sen, diyor, fitne sen fitne, cenni, cenni, cenni, cenni diyor. ne çıkaracaksın sen dürfik misin ne yap onlara kısa süre kalırsın kısa süreli kalırsın o yüzden bir imam cemaat olduğu zaman arkasındaki cemaati ne yapmak zorunda düşünmek zorunda yani içerisinde hasta olan olabilir içerisinde yaşlı olan olabilir ne bileyim kadın cemaati vardır kadının ya evde yemeği vardır çocuğu vardır çoluğu vardır nedir mümkün olduğu kadar, yani tabi çok kısa da değil, ne yapmak Gerekir. Kısa tutmak gerekir. Ama insan kendi evinde düşünün bir gece namazı kıldığı zaman ki Allah Resulü Gece nedirdir Ayşe anamızdan gelen ayakları şişene kadar veya çatlayınca kadar namaz kılmalıdır Ki Ayşe bunu gördüğünde Allaha Resulü sen ki Allah'ın Resulüsün, peygamberisin. Neden kendini evciyet edersin dediğinde Ey Âişe, ben diyor Allah'a şükür en bir kum ol. Gece namazı mı kuruyorsun? İstediğiniz kadar ne yapabilirsiniz? Uzatmanızı herhangi bir beis yoktur. Şimdi... Selamünaleyküm. Aleykümselamünaleyküm. Ben dedikliyim ya. Şimdi... Aleykümselamünaleyküm. Kapıyı kapıyı. Şimdi Fatiha'yı okuduk zamlı sure, yani zamlı sure deyince Fatiha'dan sonra okunan sureye zamlı sure denmiş arkadaşlar. Nereden isim geldiğini bilmiyorum. Ama zamlı sure deniyor. Zammlı. Yani. Zammlı <gülüyor> sure. Zammı zammı Aslında zım kelimesi eklemek ilave etmek manasına. Demek ki Türkçe'de Zamlu sure diye geçiyor. Ek evet yani. Okuduk. Fatiha'yı subhaneke okuduk veya yerine geçebilecek başka duaları okuduk. Fatiha'yı okuduk, zammı suretini ne yapacağız? Ruku edeceğiz. Rukuya verir, varırken Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Rab'ül Yedeyn dediğimiz bir olayı gerçekleştiriyor. Bugün toplumumuzda zaman görmediğimiz ama Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın yapa geldiği bir olay. İmam Bukhari Rahimullah tam 17 tane sahabeden bunun olduğuna yani Allah Resulü Selam'ın Reful yedeğin yani namazda elleri kaldırdığına dair bir risale, özel bir risale yazmış ve bunu da özellikle Ebu Hanife'ye reddi olarak yazmıştır. Evet, bunun Türkçesi var. Ben serser ettim. 17 tane sahabeden mütevatir olarak. Ki -i ve, e, alim i sinnet alimleri mütevatir hadisle amel etmek farz Onu Onun terkide küsürdür. <gülüyor> evet. Evet. Ruku etmek istiyoruz. Tekrar ilk ee, tekbirde yani İhram tekbir, İstitah tekbirinde olduğu gibi tekrar ne yapıyoruz? Tekbir getiriyoruz. Neden? Çünkü diyor Allah Resulü aleyhissalatü vesselam her eğilme ve kalkmada ne yapardı? Allahu Ekber diyerek tekbir getirirdi. Tekbir dediğimiz zaman ne? Allahu Ekber. Şimdi tekrar ruku etmek istiyoruz. Ellerimizi ister omuz, ister kulak, isterse kulağın dış tarafı hizasına ne yapıyoruz? Kaldırıyoruz. Tekrar Allahu Ekber. İsterseniz Allahu Ekber sözünü kaldırma esnasında veya biraz daha geç, biraz daha erken söylemede nedir? Bir şey yoktu. Mesela Allahu Ekber. Ne yapıyorsunuz? Sonra rükuya. Şimdi rukuza kardeşler dikkat edilmesi gereken hafif kalk. Bu hatalıdır. Aşağı iyice eğil, eğil, eğil, eğil, eğil, Bu da hatalıdır. Ne yukarı ne de aşağı şekilde eğilmek nedir? Hatalı bir duruştur. Ama güzel bir duruşu sağlamak için bir, kollar sıkı tutulur. Yani bükülmez. Ve bu mahsal dediğimiz diz güzelce kavranır. Diz kapağı güzelce kavranır ve üstüne güzel bir şekilde abanılırsa, yani kuvvet buraya verilir, kollarını ve kollarını bükmeden kuvveti bir şekilde verirsek ne yaparız? Selin bir şekilde lükhumuzu etmiş oluruz. Kafayı da eğmeden. Yani kafada eğmeden yani ne aşağı ne yukarı mümkün olduğu kadar da bakın şimdi. <gülüyor> şimdi Elinizi bükmezseniz, Hüseyin otur oğlum, bir ondan sonra. Şurayı güzelce tutar ve kuvvetinizi buraya verirseniz, senin bir şekilde ne yapmış olursunuz? konuzu yapmış olursunuz. Kafayı ne aşağıya, yöresiniz ne de yukarı. Normal bir şekilde yani omuzla bir su koydun mu diyor öyle dururdu. Evet. Yani ne yukarıda? Biraz yukarı kalk. Aşağı in. Ne de aşağı şekilde. Bu hatalı bir ruku şeklidir sadece. İyi, ya ne yapıyorsunuz? Yan dön. Bu şekilde ne yapıyorsunuz? Kollarınızı sıkı ve ellerinizi tam diz kapağınıza tutacak şekilde ve mümkün olduğu kadar da normal başını tut yapmanız nedir? Normal. E... Zaten yukarı ya da aşağıda durursam kolun şeklini şeklinde almıyor. Normal almaz. Ama kardeşimin hafifleri sırt evet. Yok bu. Burada yani normal şey bu. Ne kalkık neymiş. Ama Hanefilerde bayanlar, e, bilmiyorum artık avret mi diyorlar, ne e, şeyse, normal, biraz daha hafif bir şekilde, o da anca eğiliyorlar. Hanefiler dinir başlıyor. Hafif bir eğilişle ne yapıyorlar? Eğiliyorlar ki bu hatadır. Başında dediğimiz bir Allah nasibü Aleyhisselam'ın kalkabilmesi sünnetinde bayan böyle kılar, erkek böyle gider, kılar diye ne yapmamış bir... E, ayrıma gitmemiş. Evet. Allah Resulü Aleyhisselam rükudayken ne yapıyor? 3 kere Subhane Rabbiyen Azim Subhane rabbiyen, rabbiyen Azim Bu en alt seviyesidir arkadaşlar. Yani en alt seviyede kurtarabileceğimiz bir şeydir. Bundan başka dualar yok mudur? Vardır. Mesela e, siz Ramazan'ın son 10 gününde gittiniz. Gece namazına hiç katıldınız mı? Gece birden sonra Gece namazana katılır. Gece birden son, sonra. Ramazan ayının son 10 günü gece birden sonra, son son günü, sonra gece namazı kılarlar. Deravih, deravih. Merhaba. Deravih değil, gece namazı. Ramazan, şey, namazı. Şey, şey, gece namazı. Ramazan ayında Mekke'de ve Medine'de Medine şey Medine mi diyorsun? Mekke'de ve Medine'de. Tamam. Teravihden sonra. Soğum günü gitmiş, değil mi oraya? Orada gece bir teravih namazı kılınır. Batı Sonra. Daha sonra gece birden itibaren 8 zekat yaz şey gece namazı ya. kılarlar. Ondan sonra üç rekatler, bir şeykatta bitir namazı de bir kılarlar. Eklerinden 11 de bir rekat de bir eder. Ya. Yani, şey, sonra 13 kuruyorlar ya. 13 kuruyor, kuruyorlar. 13 üç kuruyorlar. 3'te Sabah orada baktığımız zaman adamlar hakikaten de de Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam'ın kıldığı gibi kuruyorlar gece namazı. Arşanamız diyor ki öyle bir diyor Hükü kıyamda dururdu ki zannederdim ki bir daha şey yapmayacak. Hı -hı -hı. Rukuya varmayacak. Öyle bir ruku ederdi ki diyor zannederdim bir daha kıyama kalkmayacak. Ve öyle bir secde ederdi ki diyor zannederdim ki diyor bir daha başını yerden kaldırmayacak. Hakikaten öyle. Bir secdede de hüküdeyken üç kere sıfırlarabbi el Normalde kurtarır. Evet kurtarır. En alt seviyede. Ama Allah Resulü selam bunu üç kere, beş kere, yedi kere, dokuz kere yapabilirsiniz. Subhaneke, Allahumma bihamdik, Allahumma gfirli e, şeklinde e, ne vardır? Daha birçok duaları vardır. Müslüman ne yapması gerekir? Bunu öğrenmeye hırslı olması gerekiyor. Yani Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bu neler okumuş? Yani inanın evden çıkarken ufak bir kağıt alın ve o Kuda neler okumuş inanın beş fazla değil üç kelime beş kelime yazın akşama kadar ya yalnız kaldığınızda boş kaldığınızda veya bir gözücüyle bakın inan herkesin ve <gülüyor> e dediğimiz gibi namaz gibi bir ibadet ya ben Allah Resulü Aleyhisselatü vesselama uymak zorunda değil mi biz kaç tane şeyin e, yani isimlerle ezdirleniyoruz ki nelerin atlar ezberleniyoruz ki bir çocuk yani düşünün Real Madrid'in futbolcularını say desen inanın beyrek takımına kadar ne yapar? Vallahi sayar. Ama düşünün Allah'a sallallahu <gülüyor> aleyhi ve sellem Ruku'da neler okumuş? İnanın 5 kelime, 6 kelime. Yok. Ha bizler maalesef Ruku'da çok kusurlu insanlar. Ruku'umuzu yaptık. Allah bizi istedik. Amin edin. Allah sonra tekrar Allah'ın sallallahu aleyhi ve okuyor. Ne okuyoruz? edelim. Kalkarken tekrar Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Semi'allahu limel hamide Doğru. Semi'allahu limel hamide Ve o esnada tekrar elleri ne yapıyor? Allah Resulü selam kaldırıyor. Şimdi burada bir müşkül var. Eller ne yapılır? Rabbana leket hamd حَمْدَ <gülüyor> الْكَثِيَرَنْ تَيِّبًا مُبَارَةً تَيِّبًا Okun eden doğalar arasında, daha başka doğalarda var. Allah Resulü Selam'a Ayşe bize geldiği dilim, daha büyük Fatiha'a kadar daha bir şeyler ve de söylerdi diyor, bu kudan sonra. <gülüyor> Elleri ne yapacağız? Keselim gitsin. Bağlayacağız. Şimdi, kardeşler, bazı kimseler bağlayacağız demişler. Bazı kimseler yoksalacağız demişler. Şimdi neden? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ilk kıyama durduğu zaman heyet dediğimiz duruşu nasıldı? Elleri bağlıdır. Doğru mu? Evet. Peki bunun adı ne? Kıyam. kıyam. Peki rukudan doğrulduktan sonraki bu hareketin adı ne? Şu anda kıyam. kardeşimiz ne yapıyor? Kıyamda. Rukuda mı tecrüde mi? Kıyamda. Kıyamda. Öyleyse bunun adı da kıyam ise, öyleyse ne yapıyoruz? Tekrar İlk kıyam heyetinde olduğumuz gibi ellerimizi tekrar göğüs üzerine bağlıyoruz. Bu bahsettiğim halisinden e, gelen bir şey mi yoksa kıyam olduğu düşünülerek böyle mi? Şimdi şöyle Allah Resulü aleyhissalatü vesselam kıyamda ne yapardı? Ellerini bağlardı. Bitmiştik. Bu bizim için geçerli olan bir nedir? abdestle. Hadiştir. Hazıma var diye. Bu daha önce yine kıyam halinde geçiyor. Kıyamda da ellerini. Şimdi Yok, benim de... Yani anladın, elini bağladı, ha, e, ben de demek evet. anlatmak istedim de. Yani anla izah için. Öküden sonra elini bağladığı da hadis de var. Ha ya ben de elimi kıyamda yani kıyam olarak ben de bağlayarak. Hani Şerbet bağlar. Öküden sonra Allah Resulü elini bağlamazdı. Diye bir fetvası var. Onu izah etmek için tarif yani. Evet. evet, ne tan başka. Haber ne var evet. diyorsun? Değil mi? Senin Allahu yücelen Muhammed'e Rabbena lekel hamd. Ve <gülüyor> zellikten <mesela> cemaatle kumpul. <gülüyor> Kim sen Allahu hamide dediğin zaman cemaat ne ham. yapıyor? Rabbena lekel hamd. Hamd kesiran tayyiban nazara fi. Allahumma Rabbena lekel. Allah, Allah Rabbena lekel. Allahumma Rabbena lekel. Farketmen. Bir gün Allah Resulü selam namaz zikr Allahu nmen hamide dür. Arkasında bir Allah Resulü namazdan sonra bu sözü söyleyen kim diyor? Sahabe korkuyor, herhalde diyor kötü bir şey yaptı. Kim bunu söyleyen? Sahabe çıkıyor. benden eyazlanmıştır. Ya benden diyor, ben diyor o esnada bilen diyor kaç tane melek gördüm diyor. Bunu hangimiz yazacağız? Hangimiz yer geldi? birbirleriyle yarış ediyorlar. Bakın kaç tane kelime? 3 tane, 5 tane. Ama bakın melekler dahi ne yapıyor? O melekleri yazmak için birbirleriyle yarış ediyor. Demek ki Allah azze ve celle katında bu kelimelerin ne kadar da nedir önemi var. O yüzden kardeşlerim hakikaten Allah'a salatü selamı seviyoruz, sevdiğimizi de ediyoruz. ne yapacağız? Abdul Kılım namaz gibi kılım, <gülüyor> kılım duaları öğrenmeye çalışacağız. Temin Tayyiban fi ve daha başka Daha sonra ne yapıyoruz? Tezeye varacağız. Tezeye varma var mı hocam? Bir şey daha, Birisi mesela kıyamda bir selam, şey, dedi içeri girdi. Nasıl selam vereceğiz onları göster. Evet, alalım. <gülüyor> e, namaz kılana selam verilir mi? Eskiden yani İslam'ın ilk zamanları namaz ve şey yapıldığında herhangi bir namazdayken selam verdiği zaman adam selamda o diyor ki selam aleyküm, o diyor aleyküm selamun rahmetullahi derken Böyle normal konuşur gibi. Daha sonra bu yasaklanıyor ve biz bir namazdayken eğer selam verilirse sadece eliyle bu şekilde hiçbir laf söylemektedir yani içinden aleyküm selam ve aleyküm selam şeklinde şey yok. Hiç laf değil. Sadece elinizle onun selamınızı duyduğunuzu veya belki de belirtir şekilde veya bir reddiye şekilde ne yaparsın. Sadece elinizle işaret etmeniz sizin için selam almanız için nedir? Yeter. Yeterlidir. Allah Allah. Yukudayız. Yukudan kalktık secde yapmak istiyoruz. Secdeye varacağınız zaman tekrar elleri omuz hizasına veya kulak memesi veya biraz daha üstte kaldırıyoruz ve secdeye varıyoruz. Secdeye tekrar tekbir getiriyoruz. Evet. Kardeşimiz secdeye varırken ne yaptı? Önce elleri sonra dizleri koydu. Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam diyor ki secdeye varırken önce ellerinizi sonra dizlerinizi koyun ki bebenin diyor çöktüğü gibi ne yapmayın çökmeyin. O yüzden secde varırken önce ellerimizi sonra da dizler e, ayak şey dizlerimizi ne yapıyoruz? Koyuyoruz. Tekrar tekbir getirdik, resuliyede yine yaptık, ellerimizi kaldırdık. Şimdi secdede tekrar biraz daha geniş secde yapabilir misin? Bir aşağı, biraz daha açıl. Yok, tamam. Kaldırın. Yok yok, tamam. Güzel. Şimdi Güzel. Şimdi kardeşler Secde yaparken biraz daha geniş ve elleri, şu ellerimizi biraz daha e, kafa hizasına eller kapalı bir şekilde biraz daha kafa hizası. Evet. Ve dirsekleri de vücuttan mümkün olduğu kadar ne yapıyoruz? ayırıyoruz, Açıyoruz. Cemaat de bazen tam böyle. Cemaat, i̇şte cemaat de bazen mümkün olmadı. Onda bir sıkıntı yok. Yani mümkün olduğu kadar ne yapılması gerekir? Bu ellerin açılması. Ve ellerin kapağı hizası, e, hizasında, ne yapıyor? Yanlarda kapalı bir şekilde. Hı hı. Ne yapıyoruz? Secde Heyeti budur arkadaşlar. Güzel de, güzel bir, güzel bir. Allah, Allah eseri yani kendi namazımız yani yani Evet. Çünkü bu, yani bu değil yani da. düşünün biz sünnet kılıyoruz he bütün beş vakit namazları ama. Diyecek, Şimdi olur. orada kalkabilirsin talha. Şimdi secde yaparken. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam diyor ki yedi alza üzerine secde yapılır. Yedi aza nedir? Bir. Alın. Bir. Bir. ki e, da nedir? Alındandır. Yapılan hatalardan bir tanesi ki bunu inşallah ileride bir dert olarak işleyeceğiz. burnun alınla birlikte yere değmemesi. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam diyor ki çamurlu bir, yağmurlu bir günde ki mescidi şimdiki gibi değil ki her taraf e, halı yok bir şey yok yağmur yağdığı zaman e, tavandan su geliyor çamur oluyor ne yapardı etraf çamur olurdu ve secde ettiği zaman alnı ve burnunu diyor toprağa değer çamur olurdu da namazda hiç ne yapmazdı hareket etmezdi yani onları temizlemezdi diyor ya namazı bitirdikten sonra ki bir insan mesela secde ettiği zaman eğer alnına, burnuna bir şey gelirse namazda onu temizlememesi nedir? Sünnettir kardeşler. Çünkü Allah Resulü Selam temizlememiş. Yedi arza üzerine secde vardır. Yedi arza nedir? Bir. Alın ve... Yedi kemik veya yedi arza fark etmez. Nedir? Bir. Alın ve bulun. İkisi birlikte. Değecek. Yere değecek. İki eller. Üç. İki diz. Beş. İki ayak yedi. Secde şeyinin bu yedi ağzının ne yapması gerekiyor? Yere değme gerekiyor. Şimdi yani geri dön. Bu tarafa doğru secde Bu tarafa doğru. Bu, doğru. Bu tarafa doğru. Doğru. Doğru. Doğru. Doğru. Doğru. doğru. Duvara doğru. Şimdi kardeşler secde ederken ayaklar diş oluyor ve parmaklar da mümkün olduğu kadar kıbleye doğru yöneltiliyor. Ayaklar dik. Oluyor, ayaklar. ayaklar? birleşik, dik. Doğru değilse yapılacak. Ayaklar ve, birleşik. Ayaklar birleşik ve mümkün olduğu kadar da parmaklar ne yapıyor? Kıble. Kıbleye doğru bakıyor. Yani hafif bir bükme olayı. Böyle birleşik olursa. Şöyle yani şöyle. Yok, yapmayayım. mümkün değil. Olmuyor hocam. Doğru yani. bambu. Doğrusunu gösterelim. Kıbleye kadar direk Çünkü ben. sahabeden bazı yapılmış adam bağdaş kurarak namaz kılıyor. Doğru şu bu. Veya evet. şey mümkün olduğu kadar da parmaklar ne yapar? Kıbleye. Kıbleye doğru bakması gerekir. Şeyin hali de budur. Tamam. sonra. Şimdi burada söylenecek dediğimiz gibi Allah Resulü Aleyhisselam ne diyor? İnsanın diyor Allah'a en yakın olduğu yer secde mahallidir. O yüzden ne yapın? Orada secdeyi fazlalaştırın buyuruyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Üç kere Subhan Rabbi üç kere Sübhani Rabbi el-Ala, ve daha sonra <gülüyor>. mümkün olduğu kadar ne yapmak gerekir? Allahümme gfirli ve Hamli, ve ve <gülüyor> şeklinde ve Allah Resulü aleyhissalatu vesselam'dan gelen daha birçok dualar vardır kardeşler. Bir Müslümanın özellikle Allah Resulü aleyhissalatu vesselam'dan gelen bu duaları öğrenmeye hırslı olması gerekir. Çünkü yer nedir? Mahal dua mahalledir kardeşim. Deyebilirsiniz yani sokakta. Sizin arasında bir yapılacak dualanması. Yok secdede. Şu anda secdede değil. Daha secdeden kalkmadı. Tala yormamak için ben kaldırdım. Secdede dua ederken yani aklımıza gelebilecek başka dualar olmuyor mu? Olabilir. Zaten ondan bahsediyorum. Allah Resulü Sallamın <gülüyor> secdede e, yaptığı e, secdede halindeyken yaptığı birçok dualar var. Rukuda da aynı şekilde. Ama özellikle secdenin özelliği nedir? Dediğim gibi Allah'a en yakın olduğu yer nedir? Secde mahallidir. Öyleyse Allah Resulü Selam madem bu sözü söylemiş Allah Resulü Aleyhisselam'dan gelen yani inancitler dolusu dualar vardır kardeşler. <gülüyor> Sahih olarak gelen. İnsanın bunları ne yapması? Öğrenmesi ve okuması gerekir. Peki ben Allah'a en yakın olan yerde secden ve halinde Allah'a dua etmek istiyorum. Ama Arapça dua ezberleyemiyorum. Türkçe dua yapabilir miyim? Veya öbürü diyecek ki Farsça, öbürü diyecek ki Fransızca, öbürü diyecek Almanca, İngilizce falan filan. Kardeşler dediğimiz gibi insanın Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'dan gelen dualara hırslı olması gerek. Bu birinci şart. Bunu beceremiyor ise, bakın uğraşıyor ama beceremiyor, becermiyor değil, beceremiyor. Yapamıyor. Yapmıyor değil, yapamıyor. Bütün yani, uğraşılara rağmen. Format, niye? eksit? Bunları hiç insan e, çaba gayretli tarif etmeden, günlük hayatta ne yapıyor? Böyle inilece kelimeleri farklı ediyor. Buna da gayret ederse... Evet. Aslında bir sıkıntı olmaz. Ama e, eğer hiç de, yani ille de zorlamak gerekirse meseleyi, İnşallah eder diyorum ben. Ama öncelikle hırslı olması lazım. Bunu kesinlikle unutmamakta. Evet. Secde mahalleni bitirdik. Secdeden kalktık. Secde haline geç. Tekrar secde ediyoruz. Secdeden kalk. Allahu Ekber dedik. Ve tekrar ellerimizi kaldırdık. Şimdi bu iki secde arasında elleri kaldırmaya dair Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam'dan gelen sahih rivayetler vardır kardeşler. Ve ki iki teldi arasında da eller kaldırılmazdı diye de var. Kaldırılır. Şimdi e, kaldırılırdı, kaldırılmazdı şöyle kardeşler. Bunu nasıl izah ederiz? Allah Rasulu bunu yapmış. Yani Bukhari'de rivayet var ve Bukhari'nin kendisinin hususi Sadece dört yerde elleri kaldırıldığına dair bir kitabı da var. Hususi bir kitabı. Rasel el diye. Namazda elleri kaldırmak bu Ebu Hanife'ye ve Hanefilere bir reddi bir kitaptır. Ama normal, bunun dışında normal kaldırmak Bunun dışında iki secde arasında. Bunun dışında iki seyde arasında da sahabilerden gelen rivayetler vardır ki Allah Resul Aleyhissalatu vesselam İki secde arasında da ellerini kaldırmıştır. Yalnız Şeyh Halbani Rahimullah kitabını okuduysanız kendi namaz kitabında bu rivayetleri getirmiş. Yani iki secde arasında ve Allah Resulü sahabeden gelen Allah Resulü selam her tekbirde ellerini kaldırırdı. E, bu Davut'ta ve Neseyde gelen rivayetleri getirmiş. Ve iki secde arasında da getirdiği rivayetlerden sonra kendi içtihadi bir mesnesi olarak ah yani yani bazen kaldırdı bazen kaldırmazdı hükmünü ne yapmıştır kendince söylemiştir tabi en iyisini Allah bilir Allah arasında kaldırmıştır biz de bu şekilde kaldırıyoruz ben şu anda bu konuda söyleyebileceklerim bu kadar şimdi secdeden kalktıktan sonra ikinci secde iki seyde arasında Tekrar ne yapıyorum? Elleri normal. Ellerin kaldırma sıfatı ilk başta anlattığımız gibidir kardeşler. Ya e, omuz, kulak memesi veya kulağın dışına kadar, ucuna kadardır. Sonra tekrar eller e, şeye konuyor, Dirsek, e, Dirse, dizin konuyor ve orada Rabbiqfirli, en azından iki kere. Hiç bilmiyorsanız iki kere ne yapınız? E, bu duayı okuyabilirsiniz ki Allah Rasulünden gelen Allahümme akfirli ve hamni ve ciburni ve afini ve zukni ve diye şeklinde de nedir? Dualar vardır gibi Müslümanı bu öğrenip ne yapması gerekir? Okuması gerekir ve en alt seviyede ne yapması gerekir? Rabbı akfirli, demesi gerekir. Tekrar secde edeceğimiz zaman oturuş şekli. Şimdi oturuş şekli ters dön. Arkadaşlar Hükûde otur şey secdede otururken Allah Resulü Aleyhisselam sol ayağını yayıyor. Ne yapıyor? Sol ayağı yaygın bir şekle getiriliyor. Onun üstüne oturuluyor ve ayak da yan tarafta mümkün olduğu kadar dikiliyor ve yine parmak da ne yapabilir? Bu şekilde dik bir şekilde duruyor. Secde e, teşehhütte veya oturmada sıfatı heyeti de budur biraz su fazla açılmış. Biraz daha toparlayabiliriz. Yok, belki de bir ha, ha. böyle daha iyi oldu. Belki bir ayakta problem vardır diye şey yaptık. Ne yapılır? Ayak dik bir şekilde duruyor. Oturma hayatı bu şekildedir. Evet, dönüyoruz. Tekrar secdeye varıyoruz. Tekrar elleri Allahu Ekber diyerek kaldırıyoruz ve secdeye varıyoruz. Secde nedir? Aynıdır. İkinci secde. Tekrar kalkıyoruz. Şimdi arkadaşlar, burada kalkışta Allah Resulü aleyhissalatü vesselam oturmuş. Buna da nedir? Celsetül istiraha denir. Yani dinlenme oturuşu. Allah Resulü bunu yapmıştır. Sünnettir kardeşler. Yani tekrar ikinci rekata veya evet. üçden dörde kalkana. Evet. Yani teşebbütten önce. Teşebbüt oturuşundan bir önceki oturur Oturuyor. Çok hafif yani böyle birkaç saniye. 3 saniye. Yani, Azallar hareketsiz kalacak. Yani bir istiraha oturuşu yani zaten mektediğin zaman da şey geliyoruz seyirdezetlik zaten kardeşler Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam her hareketi yapırken yaparken e, salatul musi e, salatul diye bir şey var hadisül musa e, adam ne yapıyor geliyor Namaz kılıyor Allah Resulü'ne selam veriyor evet. git bir daha kıl içine katkı ver geliyor selam veriyor git bir daha kıl o, git bir daha kıl ey Allah, Allah Rəsulüden başka namaz bilmiyor. Dediği zaman Allah Resulü ona namazda şeyi anlatıyor. Yani uzuvların oturuşu. Yani buradaki oturuş nedir? Belli bir oturuş vardır. Sol ayağı yayarsınız. Üstüne oturursunuz. Sağ ayağı ne yaparsınız? Onun yanında mümkün olduğu kadar vücuda bitişik bir şekilde dikersiniz. Ellerinizi dizlerinizin üzerine koyarsınız. Bu oturma hayetidir ve kemiklerinizin oturma halidir. Bunu gösterdiniz mi? Kalkabilirsiniz. Şimdi kalkarken... Allah Resulü aleyhissalatu vesselam tıpkı bir e, hamur yoğurur gibi diyeyim. Ne yapıyor? Ellerini şu şekilde şu şekilde yere bastırarak ne yapıyor? Secdeden şey e, oturduğu yerden kalkıyor. Evet. Kalktık. Bir rekat bitti arkadaşlar. Bir rekatı bitirdik. <gülüyor> Çok mutluyuz. Evet. evet. Tekrar ellerimizi bağlıyoruz. Evet. Bir şeydeki gibi Fatiha suresini zamm-ı sureye okuyoruz Ramazandaki gecelerinde. Yani 8 dakktan sabah. Ora bir tek, ilk farza ilk rekatları, ikinci rekatı Fatiha boşluk kes. Şey, evet, evuzu billahi neşeytanir ne bismillahir rahmanir denilir. Özellikle Fatiha suresi e, şey besmele bismillahirrahmanirrahim birçok alim Fatiha'dan olduğunu Söylenmişlerdir. Biz bunun başına ne yapıyoruz? O gübirler yine şeytanir acilini <gülüyor> ekliyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. İkinciye de kalktığımızda. Gidiyor. İkinci Fatiha. tekrar şey yaptık. Fatiha'nın suresini çünkü dedik. Fatiha'sı olmayanın namazı tamam, yoktu. Fatiha'yı okuduk. Zammül sureyi okudu, Ruku yaptık. Secde yaptık. Ve Oturdunuz. ikinci reklata oturduk. Selam i̇kinci vereceğiz. Oturuyorum. Oturalım. Şimdi olur. burada tekrar oturma şeklimiz aynı kardeşler. Burada Dikkat edin. Bu el enerjiyi ne yapacağız? Neye koyacağız? Nasıl hareket edeceğiz? Şimdi Allahu eksem. Şey Hocam ne kadar? Şimdi çok azıcık olduydı. Yani dalgınlık yüzünden ne kadar. Şöyle bir. Şimdi cemaatle mi duruyoruz? Durursun. Takla. Gel Şimdi yanıma gel, soluma gel. Sen sağıma gel, sen kal. Şimdi normalde arkadaşlar biliyorsunuz topukları birleştirin, topukları birleştirme şeyi vardır. Evet. Şimdi her insan yani ne kadar açacağını az buçuk şey yapar. Şimdi biraz çekinir çocuklar. Şimdi ben şöyle atsam. Bakın bakın. Sen bizi de öyle yani, düşünün. Şimdi arkadaşlar bir, sahaberin diyor nedir? Encik. Elbiseleri nereden çevirmiş bu? Şimdi bakın. O şey, mu gerekirse de açmak ne ne ki, bakın kapalı Hah şöyle var ya bak şuralar değiyor. Bak adam öten bile şeycan girsin falan yani. düşüyor içinde kılıyorsun yani. zaten yani böyle sanki bir güven böyle bir şey gibi mahşerim Buradan zaten tabii yani ben diyelim ki abi kaç kere böyle oldu zaten bütün yarım yani mesafe duruyor ya. Evet kardeş. Bazı kardeşler abarttığı için... içtenlikle gördüğümüz hatalardan bir tanesi de bu bunu geçmedi. Alar alıyorsun. Ne yapıyoruz? İnsan normal omuz hizasına kadar ayağını açtığı zaman şey yap. Hem rahat eder hem de yanındaki, sağındaki ve solundaki kardeşi de ne yapar? Omuzları dirim. Siz de böyle en çok şeytanlar dengesini. Belenize şeytanın geçirebilir. Hiçbir tutun. yerde ne olmaz olmaz. Çünkü ne diyür? İstıvelu, evet. safınızın sıklığını düzgün tutun. Safın düzgünlüğü namazın tamamındandır. Sonra diyor mesela sahabeler biraz ayrık durduğunda ne diyor ben sizin aranızda şeytanın dolaştığını görüyorum diyor Allah'a sesler. O zaman ne yapın? Ne yapın? Topuklarınızı iyice birbirinize yaklaştırın veya birbirinize yaklaşın ki şeytan aranızdan geçidik bir şey bulamaz. Yani bu ne demek? İnanın kardeşler bakın. Camiden bugün birçok yaşlar camiden çıktığı zaman İnanın böyle hepsi birbirine böyle kimdi, kili gibi bakarlar. Allah ya! Ne zaman çıktın? Ama niye? Çekelim çocuklar. Affediyor. Her biri böyle. Paralarını çektiğimiz. Çektiğimiz. Camide zaten Müslüman ya. O yüzden dedim buna da dikkat edin. Allah çıkardı. Şimdi şey oturuyor Moran. Rukuyla şey e, sol teşe Arkadaşlar normal oturuyoruz. Işte. Sol elimizi, sol şeyimizi Allah Rasulü Sallallahu e, tutar gibiydi diyor. Yani Hı. hafif, Hı. çok şey değil. Çok böyle sıkı değil. Çok da geride değil. Hafif bir tutma şekli. Tamam mı? Hafif bir tutma şekli. Sağ eli de Allah Resulü aleyhissalatü vesselam dizinin dibine koyuyor ve orta parmağı ile baş parmağını yuvarlak yakıyor. Ama mi? Yuvarlak yapıyor. Yuvarlak yapıyor. Benzinmiyor. Ve, ve serçe ve yüzük parmağına ne yapılıyor? Kapatılıyor. Bazımız, bazımız. Kapatılıyor. Orta parmağıyla baş parmağı Allah Resulü Selam ne yapardı? Daire yapardı. Ve şehadet Şehadet parmağıyla ne yapardı? Halit ettirirdi. Ki bu şeytana demir kırbaçtan daha ağırdır diyor Allah Resulü Selam. Ve parmağını da oynatırken gözü nedir? Parmağı. Parmağını işaret ediyor. Yani parmağına bakıyor. Bir de insan rükudayken ne yapacak? Secde ettiği mahalline veya ayaklarının ucuna bakacak diyor. Ayşe anımız diyor ki Allah Resulü selam zamanında insanların bakışı diyor e, ayaklarının uçlarını geçmez diyor. Ama şimdi bakıyorum da insanlar Kabe'yi seyrediyor. Yani namazdayken. Başlıyor. O yüzden namazı uçunu bozan şeylerden bir tanesi insanın gözünü seyre halinde ne yapması uzağa çeviririz. Evet, parmağını oynatıyoruz. Ne çok hızlı ne çok yavaş arkadaşlar. Ne o çok da çok. Böyle, yani bazıları yani bazıları şey, bakın arkadaşlar. Yani, ha, olur, Her şeyle kaptırıyorum kendinden şey oluyor. Her Her bazı bazı var, yani bütün bizde. <gülüyor> <bir şeydir. gülüyor> Fikir <gülüyor> işlerimizde itibarlı olduğumuz bu da Ne çok fazla bakın, ne de çok yavaş. Normal şekilde bakın arkadaşlar. bak Ya zaten adam nasıl okuyor subhanahu Bakın, şimdi ben okuyorum dikkat edin. Ya. Ya. Bakın okuyun. Es-zihiyyâtu lillâhi ve sallâvâhu ve sallâhu ve sallâhu ve sallâhu ve sallâhu aleyhi ve ve râhîmâhu ve râhîmâhu ve râhîmâhu ve râhîmâhu ve La ilahe öyle etmiyoruz. Evet. Var mı <Gülüyor> Bu işte, o bir Bu var işte. Daha deyince söyleyeyim. E, karnak işareti bütün mesleklerde <gülüyor> gelmiş. Hanefi meselinde e, o Hanefe'ye sunuyor. Sadece orada Kendisine hadis ulaşmadığı için aklen şeye gidiyor. Diyor ki olsa olsa diyor taşı eden La ilahe dediğimizde kalkar. Yani La ilahe yoklu ilahla İlla Allah dediğinde iner. Sadece burada kaldırılması gerekirdi. Hata etmiştir. Ee, İmam-ı Şafi ise eğer kalkacaksa bu şehadette kalkması gerekirdi. Tahiyyatı okunup da Eşebeli Zerâ İlâhi Zâllâh'ın Şebelin ve Muhammeden Resûlullah diyor ki orada kalkar ve iner. Şahadette orada döner. Muhariki de Hanbeli'de ise sıkıntı yok, ayrı dinliyor. Evet kardeşler iki rekat namazda e, okurken ne yapıyoruz? Tahiyyat'ı okuyoruz. Allah'ın sallay Allahumme barik okuyoruz. Ve bundan sonra Allah Resulü aleyhissalatu vesselam diyor dört şeyden Allah'a sığınırız diyor. Allahumme enni e'uzu bike min azabil cehennem. Cehennem azabından Allah'a. O min Kabiratı zorla. Ve min fitneti Mahiya ve Mamat hayatın ve min fitnetinden. Ve min fitneti Mesih Bedir. Mesih Bedir'in fitnetinden Allah Azze ve Cidde. Dört şey. Ve daha sonra selamdan önce de da daha başka dualar da var. Allahümme a'inni ana zikr-i ke ve şükri ke ve hüsni baydedik der ve selamını dedik. Selam. Kardeşler hafiften şeyimizi e, yan tarafa doğru bakıldığı zaman Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın diyor hafiften yanağını görücü şekilde ne yapıyoruz? Ne çok fazla ne de hiç böyle belli olmayacak şekilde ama sağ tarafa iltifat ederek ki arkamızdaki hafiften e, yanağımızı görür şekilde ne yapıyoruz? Selam, Esselamu Aleykum diye verebiliriz ve Esselamu Aleykum ve Rahmetullah diye ekleyebiliriz. Saat sola da Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah diye sağ ve sola şeklinde selam veririz. Bu nedir? İki rekat namazın kılınışı. Bu arkadaşlar üç ve dördüncü rekatlarda kalkındığı zaman biliyorsunuz hatiyadan sonra nedir? Zamlı sure yoktur. Ee, yalnız e, benim bildiğim söyleyeyim. Dört rekat namazlarda artı bir oturuş şekli vardır. Alara söz biliyor musun? Evet. Böyle. dediğimiz Sariyata son. Şimdi arkadaşlar nasıl oturuyoruz? Alara söz selam otururken. Şimdi şöyle ya. Şu sol ayağı, sağ ayağını şuradan çıkartıyoruz. Kadınların oturduğu. Şöyle oturuyoruz ve sağ ayağda ne yapıyoruz? Dikiliyoruz kardeşler. Yani sol kalçamız yere değiyor. Sol bacağımız sağ bacağımızı şuradan çıkıyor ve ayağımızı da sağ ayağımızda ne yapıyoruz? Mümkün olduğu kadar şu şekilde dikiyoruz. Buna tevelluk otuşu de, oturuşu denir ki nedir? Sünnettir arkadaşlar. Ve daha sonra da oturuyor ve okuyor. Sen salli bari okuduktan sonra da selamlarım. Anlaşıldı mı otur çalışacağız. Şey. Şey şey. <gülüyor> ben <Sen mi>? <gülüyor> benim <gülüyor> fetva'ya göre 2 rekat namazlarda evet. benim unutulanmadı e kanaatimi e 4 rekatlarda Sen ne yapıyorsun ya? Benim 4 rekat Allah razı olsun. Çok çok çok çok çok çok çok çok çok çok çok çok çok çok çok çok çok çok çok çok çok çok çok çok çok çok bu tarz 4 rekat namazlarda olan bir şeydir. Allah halim. Tamam. Ben bunun delilini alıntıleyeceğim. diyeceğim. Allahumma ve hamdülillah. Seni öğruk Allah'ım. Selam mesela 4 rekatlık, 2 rekat oturduk. Ayetler sana başka bir şey okuyacağız. Katim. Selam. dedik 4 şeyden. Şimdi şöyle. 2 rekatlık selamda bir selam verdik. 4 rekat Ya 4 rekat farz namaz